balık. Çok eskiden geçer bu masalım Belki o zamanlar Develer tellal Pireler berber filan değilmiş Değilmiş ama Zaman da bu zaman hiç değilmiş Ne uçak ne buharlı gemi Ne de tren varmış O zamanlar insanlar Koca koca denizleri ...yelkenli gemilerle aşmaya çalışırlarmış. İşte masalını anlatacağım gemide böyle bir yelkenli gemiymiş. Günün birinde yükünü alıp düşmüş yola... ...dalgalarla oynaşa oynaşa gidiyormuş. Gemide bir de bir çocuk varmış. Cin gibi gözleriyle, gülen yüzüyle... ...kısa zamanda herkese kendini sevdirmiş. İşte ilk kez bu cin gibi bakışlı çocuk görmüş o balığı. Üstünde koyu mavi çizgiler bulunan kocaman bir balıkmış bu. Tam geminin yanından gidiyormuş... Çocuk hemen yediği ekmeğin yarısını koparıp ona atmış. Balık hop diye bir anda ekmeği yutmuş. Sonra da daha var mı der gibi taklalar atmaya başlamış. Çocuk onun haline bakıp basmış kahkahayı. Seni gidi yaramaz. Anlaşılan ekmeğin öteki yarısında da gözün var al bakalım. İşte o anda da gemideki adamlardan birinin balığı vurmaya hazırlandığını görüp hızla üstüne atılmış. Bir yandan da ne olur vurmayayım balığımı ne olur diye bağırıyormuş. Çocuğun bağırtısından herkes oraya kümelenmiş. Her kafadan bir ses çıkıyormuş. Ne oluyor çocuğa bir şey mi oldu diye soruyormuş biri. Bir başkası da yoksa denize düşen mi var diyormuş. Balığı vurmaya hazırlanan adam yok canım demiş bir şey olduğu yok. <gülüyor> Öğlene size güzel bir balık ziyafeti çekecektim ama bu çocuk engel oldu. Ne o balık onunmuş. Koca denizdeki balık nasıl oluyordu onun oluyor anlamıyorum. Neyse kalabalık dağılmış ama çocuk oradan ayrılmamış. Geminin kenarına dayanıp dalgaları gözlemiş. Biraz sonra da aradığını görmüş. Sırtı mavi çizgili balık sanki teşekkür etmek ister gibi... ...yine geminin hemen yanından yüzüyor taklalar atıyormuş. Çocuk al bakalım dostum ekmeğini ama lütfen biraz dikkatli ol. Bak az kalsın vuracaklardı seni demiş. O günden sonra çocuk yiyeceğinin bir kısmını hep balığa götürüp atmış. Artık... Gemiler de hemen yanlarında yüzen balığa alışmışlar. Hatta aralarında balığa yiyecek verenler bile oluyormuş. Bir sabah çocuk bir sarsıntıyla uyanmış. Gemi sanki bir beşik gibi sallanıyor... ...fırtınanın uğultusu taa yattığı yerden duyuluyormuş. Hemen giyinip dışarı fırlamış. Ama bir de ne görsün? Geminin yelkenleri parçalanmış. Herkes oradan oraya çaresizlik içinde koşup durmuyor mu? Korkudan iliklerine kadar titremiş... Hele birinin pusula bozuldu, ne yöne gideceğimizi bilemiyorum kaptan diye bağırdığını duyunca neredeyse ağlayacakmış. İşte o anda sırtı mavi çizgili balığı görmüş. Boyuna geminin önüne geçmeye çalışıyormuş. Çocuk sanki o yana gitmemizi istiyor. Kendini izlememiz gerekli olduğunu söylemeye çalışıyor. Ne olur onu izleyelim, belki bize yol gösteriyordur demiş. Zavallı kaptan öyle perişan, öyle çaresizmiş ki peki demiş. Balığı izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir kılavuzmuş göreceğiz. Sırtı mavi çizgili balık önde, yelkenli gemi arkada yola koyulmuşlar. Balık onları bir limana getirene kadar sürmüş bu yolculuk. Uzaktan kenti gören gemidekiler sevinçlerinden zıp zıp zıplıyorlar. Yaşasın kılavuz balık diye bağırışıyorlarmış. Kılavuz balık kendine yiyecek atan, seven bu insanların hayatını kurtardığını biliyor. Sevincini anlıyormuş gibi taklalar atıyormuş. Bugün bile sırtı mavi çizgili kılavuz balıkları hep gemilerin yanında yüzerler. Gemiden atılan yiyeceklerle karınlarını doyururlar. Gemidekilerin başları sıkışınca da onlara kılavuzluk ederler. İnsanların taktıkları kılavuz balık adını hak etmeye çalışırlar. Siz hiç kılavuz balık gördünüz mü?